Agwani Istanbot I am a cinematographer I, I, oh, I a cinematographer. If you were Hazırlayan ve sunan Cüneyt Cebenayan. Merhaba, Açık Radyo'da Erguvani İstinbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenayan, konuğum Ebru Çeliktuğ ile John Huston'ın Malta Şahini adlı klasik 1941 tarihli filmini konuşacağız. Hoş geldin Ebru. Hoş bulduk. <gülüyor> Ebruyla Sinema çevrelerinin arkadaşı. Evet. O da bir sinema yazarı. Sinema dergisi kapanana kadar onun Hı -hı. içinde aktif olarak çalışıyordu. Şimdi de arka pencerede vesaire yazıyorsun değil mi? Evet. Hı. Evet arka pencerede okuyabilirsiniz. Ee, şimdi ben Malta Şahin'i seçtim. Ee, en büyük sebeplerinden biri kara filmin e, ilk örneklerinden... ...işte karafin türünün ki orada da bir takım şeyler var... Ee, tür mü bir üslup mu konusunda tartışmalar devam ediyor. Ama e, türe yol veren, yolunu çizen işte ilk başta bir sınırlarını belirleyen sonra hani Blade Runner'da bir kara film örneği modernize hı -hı. ediliyor. Ama ilk hani kara film ilk 10 film ne derseniz e, mutlaka Malta Şahin'i içinde yer alıyor. Hı -hı. E, en önemli özelliklerinden biri John Huston'un ilk filmi olması. Hı hı. E, Kendi yazıyor senaryoyu Dashiell Hammett'ın romanından. Ee, şimdi hatta ben dün biraz inceledim bu senaryo yazım şimdi nasıl yapmış diye. O kadar sinematografik ki Dashiell Hamilton romanı e, alıp yani hatta sekreterine mi öyle birini asistana al bunu senaryo formasına geçir demiş. Ve bunu yapımcılara yolladığında da çok beğenmişler. Yani şu <gülüyor> o kadar müsait bir e, yapısı var şeyin romanın. Ben romanı okumadım daha önce. Ama başka bir işte Kızıl Hasad'ını okumuştum. Deşil Hamid'in. Son derece karışık bir olay örgüsü var. Yani Malta Şahin'in de de öyle aslında. Sürekli. Aynen, evet. Yani böyle seyrediyorsunuz. İkinci, üçüncü seyredişte de. Yani e... Notlar alıp durdurup falan öyle seyretmek Biraz lazım. Biraz Yani bir kere seyredip de <gülüyor> Aa burada ne oldu? Kim kimin Anlamak ne ilişkisi? Mümkün değil. mümkün değil yani. Sürekli ters köşede herkesten de şüpheleniyorsunuz. Yani başroldeki işte Hanfri Bogar'ın. Canlandırdığı dedektif bile Bir yanda böyle şey oluyor Şüpheli haline geliyor hı hı. Hep ters köşeye yatırıyor İşte masumlar Şey çıkabiliyor yani Gerçi pek masum ve <gülüyor> İniyetli <gülüyor> pek kimse ben göremedim Herkes de bir hinlik şeylik Biraz konusundan bahsedeyim istersen Tabii tabii Filmi. Zaten e, benim hı standart hı. bir Şeylerim vardır hı hı. İşte bizim Bu programımızda e, spoiler vermekten kaçınmıyoruz. Hı -hı. İşte filmin sonunu açıklamaktan kaçınmıyoruz. Çünkü filmi bildiğinizi e, varsayıyoruz. Seyrettiğinizi varsayıyoruz. Ama e, tabii ki son zamanlarda seyretmemiş olabilirsiniz. Onun için bir hatırlatma Hı -hı. özeti de geçiyoruz. E, lütfen sen onu bir şey yap istersen. Ee, şimdi şeyle başlıyor film. Ee, 1539 yılında... Malta Şövalyeleri İspanya Kralı Şarkene ki bu uydurulmuş bir şey. Böyle bir şey yok. Tarihte kimse bunu incelemesi. Böyle bir şey yok. Ee, bir işte gagasından pençelene kadar değerli taşlarla bezeli bir e, Şahin e, hediye ediyor. Heykeli minik 30 santimlik falan. Bunu hediye etmişler. Bu işte bir gemi kazasında kaybolmuş ortadan. Ve e, açgözlü bir takım insanlar da e, bunun peşine düşmüşler. Yani paha biçilemez bir e, şey bu. E, tarihi eser ve tabii mücevherlerle kaplı. E, her kara filmin olmazsa olmazı... Yani e, fan fatallimiz e, Mary Aster e, geliyor şeye. E, farklı bir isimle. E, Humphrey Bulgar ve ortağına başvuruyor. İşte benim kız kardeşim arıyorum işte onun sevgilisi şurada burada falan filan halbuki bu bir yalan e, bu böyle adım adım çıkıyor zaten canlandırdığı e, Samuel Spade çok e, yutmaz bir karakter yani hı hı. E, sonradan anlayacağımız üzere kadın verdiği parayla ilgilenmiş sadece zaten yani onun yalan söylediğini gözünden anlamış olaya dahil oluyorlar ve orta e, o gece öldürülüyor olayın peşine düştüğü anda Semin bizim orta Sem bunu işte yatağında uyurken öğreniyor ama yani sonradan anlıyoruz ki onun zaten eşiyle bir ilişkisi var. Yani öldürlen orta öldürlen orta bir ortayla. Öldürlen ortayla. Hatta var. hemen böyle işte camdan onun adını sildir <gülüyor> <gülüyor> falan diye. <gülüyor> hemen <dura> <gülüyor> pek yani. evet. duruma pek gözeştürmüyor yani. Son derece sevimsiz bir adam yani. <gülüyor> evet yani bir yandan da öyle. Fakat Kül Yutmaz çok zeki, çok seri konuşan işte cevaplar hazır, alaycı işte Malta Şahin'in bir özelliği de bu kara filmlerde hani bu dedektif modelini ilk yerleştiren oturtan hı hı. Iı, karakter olması Sam Spade'in. Hampir Bogart'ın oyunculuğunda şöyle bir şey de var. Sanki midesi sürekli ekşiyor falan gibi suratında öyle bir ifade Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Rahatsız böyle <gülüyor> yani, bir şey. Gerçekten evet, evet. öyle yani. <gülüyor> e, i̇şte peşine düşüyorlar e, olayın fakat e, ortak ölüyor. O yoluna devam ediyor. E, benim için Malta çok yani en önemli özelliği Ee, ...ilk seyredecek belki genç arkadaşlar hani çok tatlı bir keşifte bulunacaklar. 22. dakikada Peter Lorre giriyor <gülüyor> kapıdan içeriye. Ee, böyle Peter Lorre'den biraz bahsetmek istiyorum yani orada küçük bir parantez açıp... ...Freud'un ve Alfred Adler'in öğrencisi olmuş Avusturya'dayken. Gerçekten? Evet. Vay. Ee, ve çok iyi bir oyuncu... Yani psikanalizm mi öğrenmiş? Okumuş, öğrenmiş okuyorum. evet evet Avusturya'da sonra bu nazi e, olaylarından ötürü hı hı. E, yani bütün bu zaten kara filme de ayrıca e, yön veren hani Alman dışa vurumcuların nazi hı hı. şeyinden baskısından kaçıp Amerika'ya gidip hani kara filmin köklerinde bu da var. O da oyuncu olarak geliyor e, zaten Fritz Lang önce onu keşfediyor M adlı filminde. John Huston'da hemen yani bu rol onundur diyor. Peter Lorre'nındır diyor. O giriyor. İşte Gardenia e, kukulu, kart viziti. Yani, <gülüyor> şimdi bir de şey var tabii. O dönemde sansür çok sıkı çalıştığı için... E, ...karakterlerin, romandaki karakterlerin... E, ...cinsel hayatları, eşcinsellikleri falan... E, ...biraz şey olmuş, törpülenmiş yani onları... Kitapta net olarak Kit konulmuş, konulmuş olan eşcinsellik filmdi. Houston, ancak ima ediliyor. Evet, ima ediliyor. Onu da çok dozunda yapıyor Peter Lorre'i giriyor işte Bay Kairo diye biri ondan sonra Bay Kahire yani Kahire'nin morgu <gülüyor> <gülüyor> <Garteynesi. gülüyor> işte morg heykelden bahsediyor falan sonra böyle konuşurdu ama böyle ses tonu falan zaten o bir sürü e, çizgi roman karakterine Hollywood kariyeri boyunca da ilham vermiş yani onun konuşmaları şeyleri hani belki gerçekten bugünün mi? atıyorum hani And The Sorceress nasıl o şeylerde Bütün bol dolumları -dumlar, falan filan e, yön veriyorsa onun da konuşmasıyla e, çok hakikaten çok çok tatlı cins bir şey yaratmış. Cins yani gerçekten <gülüyor> bir karakter yaratmış. Ve birdenbire şey yapıyor... ...yani silahını çıkarıyor küçücük bir... ...küçücük namlunda bir silah... Tabii ...onun da bir cinsel iması var... <gülüyor> silah da gay bir silah... Evet. E silah Ondan sonra işte tehdit ediyor falan... ...hanfi bogar zaten ağzında sigarasını düşürmeden... <gülüyor> bunu bir tane yumrukta bayıltıyor. Bir bakıyor dolandırıcının önde gideni. Hmm. Zaten İki, üç tane. filmin çok tuhaf yanlının ben birisi. Humphrey Gugger fişki atsa adamlar bayılıyor karşısında. Humphrey Gugger de küçücük bir adam <gülüyor> yani. Evet, Yattı yani. zaten hani Tek bir şeyi. Tek yumrukla insanlar bayılıyorlar yani. Orada sinemanın mucizesi. <gülüyor> evet. Peter bir bakıyor işte bir sürü pasaport. İşte bir sürü farklı farklı ülkelerden pasaportlar dolandırıcının önde gideni. E o sekansta çok tatlı bu. Peter Lorre'un çıktığı ilk çıktı ilk gördüğümüz yerde. Orada Peter Lorre'un hoşla bir repliği var. Burnu kanıyor ama burnunun kanamasından <gülüyor> rahatsız değil. değil. Gömleğine kan damlıyor. Ondan rahatsız. <gülüyor> çok sinirleniyor falan. <gülüyor> Beyl'in konuşmasını da Gollum'a benzettim yani. Bir, yani o evet. heykeli istemesi yani falan böyle sonunda evet. da bir şey var, bir hareket var. Her neyse bu en sonunda gene silahımı da alıp gidebilir miyim falan diyor yine alıyor silahı ve şeye tekrar davranıyor yani. Şimdi bütün burayı arayacağım ben. Heykel burada olması lazım. Heykel burada olması lazım, değil mi? Hamburg'un gülüşü bana çok doğaüstü geldi. <gülüyor> e, tamam bu sefer <gülüyor> ne yaparsan yap sana bırakıyorum şeklinde. Ee, çok dağıtmayım işte ortada bir heykel olduğu, herkesin bu değerli heykelin peşinde olduğunu bir de fetmenimiz var. E, Casper Gatman diye. Ee, onun e, Ve onun da minyon bir e, Silah e, taşıyan Onun adına işte, tetikçisi, tetikçisi var O takip ediyor Böyle işler Kitapta o tetikçisiyle Gatman'ın da bir eşcinsel ilişkisi oldu Evet ee, bu, Öyleymiş yani. Öyleymiş <gülüyor> Hatta Dashiell Hammett işte Gunsell diye bir Terim hmm, hmm. E, Argo işte genç e, Eşcinsel pasif, eşcinsel, pasif ya da ya. aktif Anlamıyor ...sevgiler, genç... ...ve yaşlı partnerin işte... ...genç sevgilisi gibi... ...öyle bir terim de orada ortaya çıkmış. ya yani O terim varmış o anlama gelerek ama... ...burada, burada filmde, ilk kullanılıyor. Filmde şey olarak kullanılıyor... ...tetikçi gibi, tetikçi kullanılıyor. gibi kullanılıyor. Ama çift anlamda, çift anlamda. tabii. İşte bu sansür hikayesinden. Ee, sonra işte... ...yani cinayetlerin... ...kimin işlediği belli değil. Peş peşe hem... İlk Mary Astor'un geldiği işte kız kardeşimin sevgisi istediği adam da ölünce, e, ortağı da ölünce işte hep böyle bir şüphe dolanıyor. Sen mi öldürdü işte Mary Astor mı öldürdü öbürküler mi öldürdü bir de bir işte dediğim gibi şey Casper Guttman devreye giriyor. E, ortada bir heykel var ve Sam Spade'e diyorlar ki bu heykeli bulursan bul. Yani buralarda dolanıyor bu heykel ee, sana da işte şu kadar para vereceğiz ama paha biçilmez bir şey ve 17 senedir e, ısrarla bu e, Kasper Gatman bu heykelin peşinde İstanbul'a kadar yolu düşmüş orada yaşayan bir Rus Levanten'den çalınmış bu heykel. E, Kasper Gutman'ın da ilk çıkışı e, şeyde filmde e, Enteresan böyle sinirsek bir gülüşü var <gülüyor> gibi Ama çok hırslı yani 17 senedir büyük bir tutkuyla bunu arıyor e, Ve şeyi, Sam Spade'i biraz uyutuyor içkisine ilaç katarak İşte uyanıyor ki bir gemi yanaşmış oradaki işte otel odasındaki araştırmalarından e, Gemiden de e, gemide şeyden geliyor Galiba İstanbul tarafından mı geliyor? Yok Hong Kong'dan geliyordu. Hmm. Yani bu aslında bu trafiği çok anlayamıyoruz. Yani alınmış bu işte İstanbul'da bir Rus'ta bulunuyor heykel ondan sonra bir şekilde Hong Kong'a gitmiş. Bu trafiği aslında John Huston'un senaryosu gayet güzel seyrederken veriyor. Yani bunları açığa, açık açık açık değil ama yani bir şekilde açığa çıkarıyor yani anlatmayı başarıyor. Senaryo o yüzden ben başarılı buluyorum. Hı hı. En sonunda heykel hakikaten Sam Spade'in eline geliyor. Bir işte şeyden bir şilepten uzak gelen bir geminin kaptanı. Son nefesini vurulmuş, son nefesini verirken heykeli Sam Spade'i veriyor. O kaptan da şeymiş, John Huston'un babasıymış. otur Huston. Her neyse ve bu yüzden de pazarlık başlıyor. İşte Sam Spade de kendini aklamak istiyor. Hepsi bir araya geliyor kahramanlarımızın. Ve şey oluyor, bu tetikçiyi polise verelim. Ben payımı alayım, siz de heykeli alın. Sekreterim getiriyor ama kim herkeste ne yaptığını bana bir açıklasın <gülüyor> şeklinde. Herkes eteğindeki taşları döküyor. Ee, ve anlıyoruz ki o masumiyetiyle Semi sem etkileyen hatta böyle bir e, onu baştan çıkaran e, Meryas Tır'ın canlandırdığı karakterde e, ortağını öldürmüş. Yani bunlar bayağı bir hırslanmışlar. Gözleri heykelden başka bir şey görmüyor. Heykel geliyor. İşte üstüne atlıyorlar ve ...maalesef yanlış heykel... E, ...kopya... ...McGuffin... ...McGuffin'imiz <gülüyor> McGuffin de ortaya çıkıyor böylece... E, ...ve şey... ...Peter Lorin'in ağladığını hatırlıyorum... ...hırsında... <gülüyor> ...Casper <gülüyor> <gülüyor> biraz gene... Gülüp ...gülerek şey yaparak... E, ...İstanbul'a dönelim Rus'tan e, asıl şeyi alalım diye... ...yine gözleri hiçbir şey görmeyecek... Evet. ...film böyle bitiyor... ...Shakespeare'den bir alıntıyla... ...işte ne bu yani... ...neyle yapılmış diyor bir polis maddesini. Yani tunç mu şey mi altın mı şey mi? Rüyaların yapıldığı maddeden diyor. Hı hı. Filminde işte finali böyle. Tabii finali biraz daha e, kurcalamak lazım. Orada bayağı şey var. E, sert bir final aslında. Hı hı. Çünkü işte Mary Aster'la e, Humphrey Bogart arasında bir nevi aşk Evet olduğunu evet, evet. söyleyebiliriz. Yani Humphrey, Sam Shepard Sam Shepard. Şey. Şey, Spade Spade <gülüyor> e, e, yani Onu sevip sevmediğinden emin olmadığından Hı -hı. Söz ediyor öpüşüyorlar falan da film Hı -hı. içinde Hı -hı. Fakat filmin sonunda Kadının katil olduğunu Ve e, dolayısıyla Polisi teslim etmesi gerektiğini e, Çünkü katil Derken kendi ortağını öldüren Hı -hı. Kişi olduğunu Ve bir e, dedektifinde Bu meslekte şerefli labor olması gerekiyorsa ortağının yapılan şeyi e, hesap hesabını sormadan bırakmaması evet. gerektiğini söylüyor. Ve işte sevdiği kadına da e, muhtemel bir idama, idama gönderiliyor Ve bunu açık açık konuşuyorlardı. İşte belki seni idam ederler. Eee vallahi bu güzel boynuna ilmik dolanması kötü olur. Ama idam etmezlerse de 20 yıl Yarsın işte 20 30, beklerim ben seni çıkarsın <gülüyor> falan diyor. Çok alaycı. <gülüyor> Çok alaycı <gülüyor> bir şekilde. Yani e, son derece sert e, bir ilişki. bu Bunun bir benzeri de şey ile Gottman o e, yani şişko Fatman. Kesinlikle evet. Gottman evet. şey arasındaki ilişki. Tetikçisi, arasında Tetikçisi arasındaki ilişki. Hı -hı. E, şey ona... E, Ne sen, sen ona e, bir tane suçlu bulmamız lazım. Polise teslim etmemiz lazım. Onu da işte o a, tetikçisine öneriyor. Ona, evet, onu evet. onu polise vermeyi teklif ediyor ki kitapta onlar arasında da bir cinsel ilişki oldu. Yani evet var. Varmış bir... kitapta. Kita filmde çok belli olan Hı -hı. bir şey değil. Sadece işte o neydi? Gunsel. Gunsel terimiyle onun Hı -hı. bir türü cinsel olduğu ima ediliyor. Yani herkes bu şekilde sevdiğini rahatlıkla maddi çıkar uğruna ya da ne bileyim başka bir takım bir şeyler, evet, biraz ilkeler uğruna da olabilir. İlkeli olduğunu gösteriyor yani kendine ait evet. işte bir etiği ahlak duyusu olduğunu falan evet. gösteriyor. Yani şey hani ilk başta diyoruz ki ortağı. ...o bile öldürmüş olabilir aslında en başta. Ortağın karısıyla, karısıyla sevgili olduğu için... ...kadın evet. bile ondan şüpheleniyor. Evet. Geliyor sen mi öldürdün ben de beraber olacaksın gibi. Ama onun da hakkını koruyor yani şey yapmıyor. Ee, evet. Kadını beğendiği halde bu fan fatalimizi... Hı -hı. E, ...hapse göndermekten geri kalmıyor, geri kalmıyor yani. yani. Öyle bir kendine ait ahlak şeyi var. Evet. Ee, işte dediğim gibi bu tip dedektiflerin e, ana şeyi yani... Ana karakteri Sam Spade hatta Raymond Chandler var o dönem gene. Dashiell Hammond gibi hı hı. E, böyle ucuz dedektiflik romanları yazan ondan da çok e, sinemaya uyarlanmış şeyler var. İşte çifte tazminatlar yani onun senaryosunu yazdığı ya da kitabından uyarlanan. Hı hı. E, o da yani kendi dedek, yarattığı dedektif karakteri için Sam Spade'den çok ilham almış derler diyorlar. Yani çok etkileyici Hı -hı. bir şey bu da Eşil Hamlet'ın Samsu Bey'de. Önemli. Hı -hı. Film bir şey açısından çok önemli aslında. Dediğin Hı -hı. gibi sen başta da değindin. Hani ilk kara film örneği olarak evet. sayılıyor. John Huston'un yine söylemişti. ilk filmi. Hı -hı. Şeyin, Humphrey Bogart'ın yıldızlaşmaya B filmi türü filmlerden ki bu da aslında bir B, Belki yani, mi Bütçesi 300 bin tabii, dolar. O tabii, kadar. Çok, tabii. Aç, çok küçük bir bütçeyle. Tabii. Ama beklenmedik bir başarı, başarı getiriyor. Geldi. İşte 3 Oscar adaylığı. Hamfi Bogart'ı yükseltiyor tabii. Hamfi Bogart'ı evet. yükseltiyor. Sonra Fatman'da oynayan şimdi adını hatırlayamadım. Greenman? Greenberg Onun bir dakika ismi var şey o. Sidney Greenstreet. Ha Greenstreet. İngiliz bir oyuncu evet. bu. Onun ilk konuşmalı filmi. Ondan sonra evet, da bir evet. sürü filmde oynuyor. Hatta Peter Loray'la bir İkili oluşturuyorlar galiba evet, Dokuz filmde ben öyle bir not aldım Çok ilginç ee, Yani 40 yıllık tiyatro oyuncusu Bu ilk sinema filmi Sydney Green Greenstreet'in Sonra Peter Lorre'la işte Sonra Casablanca'da mesela Gene Hı -hı. bir araya geliyorlar Hanfri Bogar'la ama dokuz ayrı filmde Yani dokuz başka projede bir araya geliyorlar ee, Çok şişman bir oyuncu aranıyor Fatman karakteri için Hollywood'da bulunamıyor <gülüyor> öyle bir şey <gülüyor> Ee, bu İngiliz oyuncuyu işte hani casting e, sorumlusu şey yapıyor. John Wilson görünce tabii şaşırıyor. Yani tam istediği gibi. De. O filmin açıları falan da öyle yani. Onu Hı -hı. daha böyle yüksek e, bir yerde şişkolunu belirtecek Hı -hı. şekilde ayarlanıyor açılar şeyler. Ee, işte Özel İskemle bile yapılmış yani bayağı e, taşıyabilsin, taşıyabilsin diye. <gülüyor> diye. Ee, öyle enteresan o da. Yani şey Bir enterizon. Bakın Fatman biliyorsunuz atom bombasıyla nelerin evet. adı. Evet, Nagazaki'ye atılan. atılan. o, o, o da biraz, buradan geliyor. Bu da gel, buradan geliyormuş. Yüzücü. Evet, <gülüyor> yani orada kültürle savaşıyor sen. Şey, um... aslında daha bir Hı. şey daha söyleyeceğim. Bu Malatya Şah'ın ilk kara film örneği diyoruz ama kitabın ikinci uyarlaması. Üç. Pardon, üçüncü uyarlaması. Hı -hı. Yani ama ötekiler öyle kara film kuralı falan koymuyor. Hatta ikincisi Bad Davis'in oynadığı da da komedi, galiba, komedi gibi. İlki zaten felaket. Yani John Huston bunu adam gibi çekelim şeklinde hani senaryosunu yazıp Hı -hı. E, stüdyoya şey yapıyor, öneriyor. John Huston daha önce senarist olarak evet. Hollywood'da evet. bayağı bir başarı kazanıyor ve bir anlaşma yapıyorlar hatta galiba. Bir sonraki senaryon da başarılı olursa sana istediğin filmi Hı -hı. yönetmeyi şeye vereceğiz diyor hı hı. stüdyo. Hı hı. Stüdyo Warner Bros'u galiba. Warner Bros'tu hatırlıyorum evet. Ha. Ondan sonra o, o senaryosuyla başarılı olunca John Huston'a ne istiyorsun diyorlar. O da bunu istiyorum diyor. 3. defa aynı hı hı. aynı kitaptan bir evet. uyarlama yapmaya söylüyor. Eee John Huston da çok enteresan bir adam değil mi hikayesi? E, çok hayatın içinden geçmiş Bir adam yani. Peter Hemingway gibi yani sinemanın e, Hemingway gibi. Hemingway gibi evet gerçekten o Orson Welles ve John Huston hani biraz böyle maço özelliklere sahip <gülüyor> ama. Yani nasıl hani hayat adamı mı derler öyle bir şey derler ya böyle. Doğru. Hani boksörlükse evet boksörlük yani, o. yani hiç e, kendini sakınmadan mı diyeyim yani her şeyi deneyimlemek üzerine. Zaten ben e, Malta Şahin'i ile şeyin... ...Touch of Evil arasında... Hani ...burada hmm. konuşacağım filme karar verirken... ...ikisi hmm. arasında gidip gelmiştim ama... ...sonradan aklıma şey geldi... ...Uyumsuzlar mesela, misfit ...O da Misfits. John Huston'un... Evet. E, ...62 mi, 63 mü... E, ...o dönem... ...yani o, o, o, onun senaryosunu... ...tabii Arthur Miller yazıyor da... ...o da çok varoluşçu ve... Hmm. E, Yani Hollywood yapımı gibi değil. Değildi yani kesinlikle. biraz bu Robert Altman, Orson Welles, John Huston Amerika. Yani Hollywood e, film e, sisteminin, sanayisinin dışında kalmış. Ama Hı -hı. bir şekilde de hani para kazandıran filmler de yapıp evet. e, içinde de kalmayı. Yani Orson Welles için diyemeyiz belki ama John Huston öyle. Evet. John Huston hakikaten tuhaf bir adam. Aslında işin garibi bu programda yani Erguani botta. İkinci filmini konuşuyoruz John Huston'un. Ama şöyle. Bu Cehennem'de devre vardır ya. Onun bir versiyonunu da John Huston'u daha sonra yapmıştı. Zafere kaçış diye. Ya da Zafer diye sadece. Uğurvardan'la o filmleri konuştuğumuzda Zafere kaçıştan da söz Zafere kaçış mesela. Son derece dandik bir piyasa filmi. Evet. Bir sürü oyunun olduğu. Kişe filmi yani. Silvester Stallone'lar bilmem neler falan filan. Abuk sabuk bir Film. ama işte <gülüyor> John Huston <Ama> John Huston <gülüyor> işin içine girince başka bir şey oluyor ya kendi oyunculuğu falan da var ee, prizilerin onurunda evet. işte kızıyla oynaması Angelica Huston'la yani müthiş bir aile ee, baba, baba ile mesela burada esprili yani birbirleriyle çok dalga geçmişler önce Walter Huston galiba ha. oğlunu çıldırtmış de. <gülüyor> işte bir da şeyle gelecek ya... ...vurulmuş evet. ofisten giriyor içeriye... heykelde Bir sürü... ...tekrar yapmış mahsus. Tökezlemiş... ...düşmüş yani bizi öldürülmemiş falan... ...o öyle yani <gülüyor> oğluyla... daha geçmiş. Sonra da... ...film bittikten onun zaten... ...küçücük bir sahne, tek sahne evet. yani... ...geliyor, bırakıyor şeyi, ölüyor. Ee, i̇şte adam evine dönmüş falan... ...çekimlerin bunların devam ediyor. John babası da babasıyla tabii... ...buna intikam <gülüyor> alınacak... Ee, ...şey yapmış eee yapımcının sekreteri diye hatta miras Dora mı aratmış öyle bir şaka. Aratmış işte şey sizin çok teatral oynadığınızı düşünüyoruz. O yüzden bir daha tekrar edebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Küfürler. gülüyor> o telesekifuller. Bir bir falan. ben öyle oynamadım. Falan. <gülüyor> Aramış oldu. <gülüyor> yani ben öyle oynamadım falan. Neyse şaka olduğu Anlaşılmış öyle eee Parşılıklı şey. Yani çok John Huston mesela uğurlu geldiğini düşünüyor babasının. E, rol de, almakla. Hmm. şey Kısa bir şey okudum. Babasıyla annesi ayrılıyorlar işte 9 yaşında. Annesi de yani John Huston 9 yaşındayken galiba ayrılıyorlar. Walter Huston tiyatro Hı -hı. oyuncusu. Şu annesi bir spor gazetecisi gibi. Hı -hı. Şaşırtıcı o yıllarda öyle bir şey olması. Evet. Annesiyle çok sorunluymuş ilişkisi. Hmm. John, John Huston'un. Yani onunla birlikte çalışan işte Olivia de Hauland'ın mı? Hmm. Demeci var. Sürekli bir sanki bir cadı peşindeymiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yaşardı falan gibi diyor. Ve psikanalizden söz ya, Peter Lorre'den oradan aklıma da geldi. John Huston'un çok ciddi bir psikanaliz e, merakı da var. Bir süreçten de geçmiş anladığım kadarıyla terapiden de geçmiş. Freud ve Freud diye filmi var evet. Filmi o. Evet, evet. Montgomery evet. Clift'in öyleydi. O filmden de bir yine bu programda bir yerde söz ettik. Blue Velvet'in bir planında Montgomery Clift'in bir fotoğrafı eee sende karakteri vardır ya Blue Hı -hı. Velvet'te. Kaymaklığının aşık olduğu Hı -hı. lise mezunu kız. O, onun arkasında duvarda eee Montgomery Clift'in resmi asıldı. Ve o resim de tam da o Freud'u oynadığı dönemden ha, bir resimdir. Bak işte göndermeler. Göndermeler efendim. göndermeler. Peki şimdi bir istersen bir nefes alalım. Tamam. Ve filmden şey çalalım. Bir şey çalalım çünkü <gülüyor> adı yok. Bir <gülüyor> orkestrası. Orkestr <gülüyor> <gülüyor> filmden bir müzik çalıyoruz. Müzik <gülüyor> help so badly i've no right to ask you i know i haven't but i do ask you help me you won't need much of anybody's help you're good it's chiefly your eyes i think in that throb you get in your voice when you say things like be generous mr spade i deserve that but the lie was in the way i said it not at all in what i said it's my own fault if you can't believe me now ah. now you are dangerous Here's to plain speaking and clear understanding. You're a close-mouthed man? Oh, I like to talk. Better and better. I distrust a close-mouthed man. He generally picks the wrong time to talk and says the wrong things. I do like a man who tells you right after he's looking out for himself. Don't we all? I don't trust a man who says he's not. Uh-huh. <laughs> <laughs> <laughs> Bye, Garrett, sir, You're a chap worth knowing an amazing character. Give me your hat. Never mind that. Let's talk about the blackbird. All right, sir. Let's. It's a folly and it's land. It's lead. It's a fake. I hope they don't hang you precious for that sweet neck. No not, Yes, angel, I'm gonna send you over. chances are you'll get off with life. That means if you're a good girl, you'll be out in twenty years. I'll be waiting for you. If they hang you I'll Always remember you. Marba, panjonekčbeno Jan konom je bručlik Tula. Argonani is Timmbo. John Huston'un klasik e, kara filmi Malta Şahin'ini konuşuyoruz. Evet Nerede kalmıştık? En son psikanalist Freud vs. söz ediyorduk. Hı hı. Um, şey, bu film e, aslında John Huston'un e, genel politik ya da ne bileyim ben e, duruşuyla çok da uyumlu değil gibi şu açıdan hani mesela Malta Şahini. Zaten adı üstünde Malta. Bir hı hı. yabancı bir ülke. Yani Afrika ile Avrupa arasında bir ada. Ee, İstanbul'dan geliyor Ruslar var, bilmem neler. Her şey hep böyle bir işte Kahiro adında, Kahir adında bir adam var. Hı hı. Ee, e, ve bir sürü yabancı insan var ve e, kötülüğün kaynağı da sanki Biraz onlarmış gibi. Biraz onlarmış gibi. Uzak Doğu'dan da en son geliyor. Evet Zaten gemiyi yaktılar. <gülüyor> Bu Hong, arada. Hong, Hong, Hong Kong'dan, Kong'dan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bayağı bir zenefob bir film hmm, olduğu da söyleniyor. söylenebilir. Yani evet. zaten bazen şey diye düşünüyorum. Hani kara filmin İşte dedik yani hani olmazsa olmazlarından fanfata bir meşrum kadın vardır. Önce kendini işte gözyaşlarıyla acındırır. Sonra işte zehirli sarmaşık şey tarafı ortaya çıkar falan filan. O bile bir kadın düşmanlığı yani. E tabii. E, bir çok mu kazık ediler kadınlardan bu <gülüyor> yazarlar sefer Aa, aa sorma. <gülüyor> <gülüyor> Biz erkekler. <gülüyor> çok çekiyoruz yani kardeşim. Yani böyle bayağı bir dişi şeytan şeklinde fan fatahlar. E ama doğru diyorsun hep yabancılar kötü. Ee, kadınlar kötü. Kadınlar kötü. Ee, ama Sam Spade'i de çok kayırıyor mu acaba? Ya yani Sam Spade de pek eee bir adam değil ama sonuçta yine de hani belli kuralları şey doğrusu da var. Bir doğrusu doğru. var yani bir doğru. ahlaki e, etiği var. Yani işte ortağının karısıyla da yatıyor ama ortağının da eee Bir anlamda Katili. kanını yerde bırakmıyor. Kanını yerde bırakmıyor. Bravo aslında onun evet. için uğraşıyor bir yandan da yani. Ee, şey Bir de hakikaten filmde kötü olmayan kim var? Bir sekreteri diyeceğim. Ha, Efi, Efi. Efi var evet. Zehir gibi o da böyle yani bence Sem'in bir sonraki aşağıda ortağı bile olabilir. Aşk bir dedektif ikisine evet. dönüşebilir onlar. Ama o da yanıldı tabii. Efi de yanıldı. Bu sağlam bir kız falan dedi. Fanfat elimizle ilgili. Güvenebilirsin dedi ama. Feministlerin şöyle de bir bakışı da varmış. Yani bu kara film tamam kadınları kötü gösteriyor falan ama bu kadınlar gayet de güçlü kadınlar. Zeki hmm. kadınlar. iş bilen kadınlar. iş bitiren kadınlar. Yani bu bir anlamda kadına bakışta. Da... Bir hayranlık bir bir <gülüyor> Aslında hayranlar sanki. Aa, evet yani. Ee... Bu karakteri yaratırken evet, yani bir hayranlık şeytaniler da Şeytaniler ama şeytan da becerikli bir karakter olmak evet. için yani. E, o da eski düşmüş bir melek nedir o? Evet. <gülüyor> o kadar şeytanı da. Küçük Geçenlerde bir arkadaşım satanizmin kurallarına Anton LaVey miydi? Onun işte kurduğu satanizm meşhur. Kim? E, sa Anton LaVey diye bir meşhur satanist Bilmiyorum. vardır. Kim hatta onun yüzünden şeyin öldüğü söylenir. Jane Mensfield'ın kötü bir tra şey trafik kazasıyla aslında ölür. JMS'un Anton LaVey ile ilişkisi vardır da işte o ona kara büyü mü yaptı acaba falan diyor. öyle öldüğü zaman öyle çalkalanmış ortalık. Hmm. Neyse satanizmin kuralları End of Warhol'un fotoğrafları vardır değil mi? Jane Mensfield'ın. Var, var tabii o da bir diye. ikon. Ha, ha tabii tabii. Ha. Tabii bravo. Eee satanizmin kurallarını Okumuş bir arkadaşım şey diyor. E baya bizim gibi düşünüyoruz satanistler. Aptallığa yer falan <gülüyor> Onun için fan de şey yapmamak lazım yani. O kadar yerin dibine hmm. sokmamak lazım. Ee, Efi karakteri bana şey de hatırlatıyor. Alfred Hitchcock'un şeyi vardır ya. Arka pen... Arka, senin de yazdın arka pen... <gülüyor> Meşhur. <gülüyor> Meşhur. Orada... E, yok onu mu hatırlatıyor? Onu hatırlatmıyor. Pardon Vertigo'daki şeyle karıştırdım. <gülüyor> Vertigo'daki kadın, Kim Novak. Kim Novak diye eee eee neler tasarımlar yapan o bayağı unutmuşum ben onu çok eski seyrettim ya. Ya orada da bir sarışın biraz anaç ama son derece zeki ha, bir kadın ha, vardır. Ha. Onu onu çağrıştırdı bana. Aslında belki arka pencerede de öyle bir karakter var mı? Arka pencerede Kim yok. Kimin şeyin karakteri değil de... E, Greskelin'in değil de Greskel o evde de. becerikli bir ha, kadın var. Bir backup o bayağı yani. Hı, ama o şey değil. E, öyle güzel, güzel boş bir, bir, bir kadın, kadın değil, o çok yani. tatlı bir yok, yok, karakter Vertigo'da oyuncusudur da. Yok yok Vertigo'da var. Eyvallah. Vertigo'daki kadını hatırlattı bunu. O kadını şeylerden de biliriz aslında. Televizyon dizilerinden falan filan de biliriz hı. ama şimdi o anda adı aklıma gelmiyor. Hı. Neyse. McGuffin e. meselesi burada genel bir ilklerden bir hani Alfred kokunu onu sonra... Buradan işte ilham alıp yani iyice geliştirdiği söylenir. Teorisini geliştirdiler. Teorisini. McGuffin'in ortaya çıkışı aslında yani Peter Loran'ın bahsetmesiyle hani böyle bir ilk 20 dakika ne olup ne bittiğini biz de bilmiyoruz. Ee, ve bayağı şey yani merak uyandırıyor yani o son... ...ellerine geçirip de artık... hani ...karşı karşıya gelip... işte ...üstüne atlayıp hepsinin... o ...şeyin peşindeki Casper Gatman... ...ve işte Cairo'nun... ...ve tabii Mary Astor'un karakterinin... ...Brigitte'nin... Hep Mary Astor'un karakteri diyoruz... ...çünkü filmde üç tane adı... tane <gülüyor> adı var hangi birini söyleyeceğimi... <gülüyor> ...bir tanesi söyleyeceğimi de son derece <gülüyor> diyeceğim en son şey yaptı... Ee, Yani hakikaten o ana kadar ne çıkacak acaba diye e, böyle istim istimde tutmayı başarıyor seyirci Hı. John Huston yani. Bu arada McGuffin'i biraz tanımlamaya çalışsak belki şöyle tanımlayabiliriz herhalde değil mi? Hani aslında kendi başına anlamlı olmayan ama e, filmi... E, Motorunu çalıştıran bir şeymiş Motorunu gibi. Motorunu çalıştıran evet merak duygusunu Meraklı, e, hep ha. bir şeyin üstünde yani anlamlıymış tutan. Anlamlıymış gibi gözüküp aslında anlamlı olmayan bir şey. Anlamlı yani evet anlamlı bu burada da anlamlı değildi ama aslında böyle çok ettiği de bir şey var. Evet vadettiği ee, merak uyandıran. Bir şey var işte hakikaten rüyaların rüyaların maddesine <gülüyor> yapılır evet. bir şey de olabilir. Hani şeyde hiç görmeyiz Pulp Fiction'da bir çantanın içinde ne olduğunu evet. bilmiyoruz evet. yani. Ee, evet. Evet, bana evet. hala mesela Yüzüklerin Efendisi'ndeki Yüzük hala benim için Dev bir MacGuffin yani, Hı -hı. O, o kadar çıldırtıyor Müthiş bir iktidar Bir tek kaybolmak mıdır Yani ortadan Parmağına taktığın anda ee, O da mesela dev bir MacGuffin Gibi geliyor bana her Hı -hı. zaman için Hani açıklanıyor Hı -hı. ne oldu ama ee, MacGuffin meselesi Ama gene de En, ...herhalde onu şey yapan... ...geliştiren Affet Hitchcock. Hı hı hı. Ee, filmle şeyi... ...işte birebir demiştik ya... E, romanla çok başa baş gidiyor... ...neredeyse diyaloglarına kadar hazır almış diye. Romanla bir önemli farkı varmış. Ben okumadım ama yani hı hı. onu çok merak ettim... ...yani ne kadar hı hı. şey diye. Ee, şişman Adamı... ...Casper Gatman'ı... E, o tetikçisi öldürüyormuş romanda. Hı hı. Burada tetikçinin sadece kaçtığını görüyoruz. Kapıyı açıp hı hı. ayılıp polise verileceğini anladığı anda Sam Spade de şey yapıyor Cairo ile Casper Gatman'ı polise onları da ihbar ediyor. Hı. Onlar öyle İstanbul'a doğru yola çıktıklarını zannediyorlar <gülüyor> ama kolay kurtulamıyorlar. Böyle de bir farklılık varmış. O zamanlar İstanbul tabi şeydi yani böyle bir ...masal ülkesi falan gibi... ...çok uzakta, pek gidilmeyen herhalde... ...hanca şaibeli ve meşhum insanların... ...gidip Kesinlikle, geldiği falan tabii, bir yerde. Tabii, tabii. Şimdi yurt dışına çıkınca neredensiniz diyorlar... ...İstanbul... ...aa çok gitmek istiyorum... ...herkes aynı... Ulan ...15 yıl önce haberiniz yok İstanbul'dan be... <gülüyor> Şimdi daha da eğlenceli bir yere dönüştü galiba... Çok. Evet yani. <gülüyor> ...o kadar turistin gelmesi... Peki şey ya... ...bu kara Hı. filmle dönem arasındaki... Hı. ...yani kara film niye çıkıyor... ...1941 bu... ...tarih ve tam da işte İkinci Dünya Savaşı'nın... ...şimdi şeye de... ...indirebiliriz kara filmi aslında... ...Fris Lang'ın... ...30'larda biraz böyle başlıyor... ...İkinci hmm. Dünya... ...ezellikle 40'larla 50'lerde... ...50'lerde zaten biliyorsun... Hani ...B filmleri, bu uzaylı... ...işgali... ...Invaderslar işte... ...falan filan... ...bunlar hep hani... ...soğuk savaş diyelim ama 40'larda başlaması... Hakikler sıcak savaş artık. Bayağı sıcak savaş. İşte İkinci Dünya Savaşı'nın verdiği paranoya, Hı -hı. E, tedirginlik, anksiyete bu tabii yani çok... Bir de büyük bunalım büyük yaşanmış. Bunalım yaşanmış, bitmiş. Ama etkileri tabii kolay Hı -hı. şey olmuyor, sarılmıyor. Ya da zaten onun sonucu biraz da İkinci tabii, Dünya Savaşı. Tabii tabii ve şey güvensiz bir ortam. Geleceğe şey bakamıyorsun. Kötülük hüküm sürüyor her yerde yani. Bu kadar kötü karakter nasıl ortaya çıkacak? Hı -hı. Bir kötülük denizi içinde sanki insanlar yani Hı -hı. Güven hissetmiyorlar ee, Bir de şeyler Dediğim gibi o özellikle kara filmin e, Siyah beyaz çekiliyor ya Hı -hı. Genellikle siyah beyaz dönemde ee, Gölge oyunları Görüntü yönetmenleri bayağı bir e, Hakikaten yeteneklerini gösteriyorlar Hı -hı. Ee, Bol gölgeli işte yansımalar Hı -hı. Üçüncü Adam mesela da Törtman, evet. Tayfun Pirselimoğlu olduğuyla konuşmuştunuz. Hı hı. Ee, o üçüncü adam da öyle gölgelerle anlatıyor neredeyse bütün hikayesini karanlıkta şeyde. Çünkü aslında çok da karanlık bir hikaye yani. Hı hı. Ee, dolayısıyla bir de bu nazilerden kaçan ikinci dünya savaşı işte nazi şeyinden baskısından kaçan sinemacılar... Alman ekspresyonizmi. Alman ekspresyonizmi zaten herhalde e, en önemli çok önemli bir akım Hı -hı. diye düşünüyorum sinemada. Hı -hı. Ee, onun da etkisiyle e, bir de tabii ucuz romanlar işte şey e, ucuz dedektiflik romanlarının Hı -hı. iyice. Yani ucuz da demeyelim hani, ama ucuz romanda diyebiliriz aslında bir kısmı ucuz roman bir kısmı dedektiflik ikisinin karışımı. Hı -hı. Hardboid diyorlar işte. Evet, katı pişmiş. Katı pişmiş. <gülüyor> Yumurtadan <gülüyor> Felin, geliyor herhalde. Çemberinden mi? geçmiş. <gülüyor> Çember, çemberinden geçmiş. Bir dedektif geçmiş. ve şey hani çok görmüş geçirmiş. Kül evet, yutmaz. Kül yutmaz. Sivri dilli, çok hı -hı. zeki, hemen olayları çözüp evet. işte kontrol etmeye çalışan. Çünkü hakikaten. Ama duygusal bir yanıları da var falan. Yani. Var falan. Ama işte böyle tam bir ikonlar, ikonlar çıkıyor. Yani dedektif ikonları çıkıyor böylece. Hı hı. Bence bir de şey özelliği var kara filmlerin Sonuçta yani ne olup bittiğini senaryonun bize finalde finale doğru bir güzel anlatması gerekiyor Mesela John Huston'un senaryosu da bunu yapıyor bence hı hı. Yani gerçekten o kızıl hasadı ben okuduğumda... Gitmeler gelmeler ilişkiler isimler şimdi karakter Demin de söylemiştim sana karakter Derinlemesine işlenmediği için Yani John Dexter atıyorum işte Michael falan isimlerin bir anlamı Kalmıyor yani bir Çok az çok zor birbirinden Ayırt ediyorsun hı hı, hı. Dolayısıyla çok şey bir Olay örgüsü var çetrefilli Evet Muhtemelen bu romanda öyledir. Dashiell Hamilton. Ee, bir de adamın kendi dedektiflik geçmişi de sanırım buna yardımcı oluyor. Pinkerton. Pinkerton dedektiflik, dedektiflik, dedektiflik, dedektiflik ojisi. Çalışmış yani. <gülüyor> kendi deneyimleri de şey yapmış. Ee, onun için John senaryosu da çok başarılı. Ee, bu nedenle diyorum ben. Evet. Yani sonuçta hiçbir çözülmemiş hiçbir nokta kalmıyor. Evet. Hiçbir mantıksızlık kalmıyor. Hı hı hı. John Huston'un e, sinemadaki yakın dönemde bir etkisini de şeyde gördük sanıyorum. O bir savaş filmleri de yapıyor. Savaş muhabirliği Hı -hı. filmleri diyelim. Yani savaşa dair filmler çıkıyor Kalkıyor gidiyor şeyden bu kadar başarılı olmuşken Hı -hı. bu filmle. E, İkinci Dünya Savaşı'na kameraman olarak filan katılıyor. Yani filmci olarak katılıyor. Hı -hı. Neyse Hı -hı. film yönetmeni olarak katılıyor ve filmler yapıyor. O Hı -hı. filmlerden savaşı bayağı da Şey gösteriyor yani gerçekçi gösteriyor hmm. ee, ve psikolojik sorunlar yaşayan insanların e, filmlerini çekiyor hmm. ve e, hatta Freud'la ilgilenmeye başlamasının falan da arkasında hmm. o var bildiğim hmm. kadarıyla. Bu şey e, Anderson'ın şey vardı ya Master Usta The Master. Evet Paul ee, Thomas Anderson. Paul Thomas evet. Anderson'ın. Ee, Philip Seymour Hoffman'ın da işte son önemli rollerinden biriydi. Geçenlerde yitirdiğimiz. Geçen sene yitirdiğimizde de. Ee, onda mesela Paul Thomas Anderson'ın o filmleri seyrediyor benim bildiğim. Ee, o ha. sabah sonrası travmasının nasıl yaşandığına dair fikir edinmek için John Huston'ın e, o dönemde yaptığı filmleri aha, aha. seyrediyor. Çok ilginç, evet. Ee, Bir şey var, e, John Henson işte bu filmde hani zönofob denilebilir, işte yabancı düşman denilebilecek bir film Hı -hı. belki. En azından korku düşman demeyeyim de, yabancıdan korkma. Yabancıdan korkma da İkinci Dünya Savaşı'ya yaşında çok da anormal bir duygu evet, değil yani, aslında. Evet yani bir tedirginlik var herhalde. Evet yani, Hep savaş yani. Hı -hı. Ama mesela e, John Henson savaştan sonra bayağı da değişiyor e, ve bayağı hani kozmopolit bir yönetmen. Evet Alan kesinlikle, kesinlikle. Ve de mesela bu neydi? Ee, McCarthy dönemi soruşturmalarında an American Activities, işte Amerika hı hı. karşıtı, karşıtı değil de Amerikalı olmayan hı hı. <gülüyor> Eylemler <gülüyor> Komisyonu'nda falan şey yapmıyor. Evet. Tabi tabii kesin tavrını koyuyor, yani. tavrını koyuyor. Adam, asla evet. yardım etmiyor yani, şey. İrlanda, İrlanda'da Tayland'a, Tayland'da Stuttgart'a yani kaçıyor gidiyor derken o şeyin ha, içine yani. girmek istemiyor yani evet. Ha. Şey de öyle değil mi? E, Hamlet Bogart da öyle. Hamlet Bogart da öyle. Hiç e, çok sağlam duruyorlar, duruyorlar. yani. Hmm. Midesi ekşen bakışlarıyla <gülüyor> varmıştır. <adam>. Ama, <gülüyor> <ya> sonra bu <gülüyor> tabi Sierra Madre hazineleri falan bir ortaklık devam ediyor yani. 4-5 film daha çekiyorlar John Easton'dan. African Queen. Kay Largo. Hı -hı. Onu da ben çok severim. Orada küçücük bir sahne mesela. Bir küçük Kızılderili hikayesi de anlatır orada bir kabile yaşar işte Florida Key, Keylargo Florida Florida bir çıkardım, bir yerde he, açıklarında he. orada küçük bir koloni kalmış ve hatırladığım kadarıyla bazı suçları onlara yüklüyorlar hmm. kızılderilere yüklüyorlar öyle bir ayrımcılık var ona da hemen böyle işaret ediyor hmm. çünkü aslında o da bir kara film gangsterlik hikayesi yani ama doğayı katıyor mesela Hı -hı. ...doğa unsurunu katıyor... ...kızıldırları katıyor... ...sadece bir mafya babası... ...işte Ernest Borgner var... Hı -hı. ...falan öyle ana ...yani çok boyutlu bakıyor... Ee, ...çok zengin bir... E, ...sinemacı diye düşünüyorum ben... çok Hı -hı. E, ...hakikaten Hollywood'un... Yani ...hem içinde hem dışında kalıp... ...bu kadar hem de entelektüel... E, ...bir sinemacı olmak... Hı -hı. ...o dönem için hakikaten çok şey... Evet, ...adebiyatı yani da çok... E... Ve bu arada lise mezunu bile değil yani John Huston. Tabii tabii değil. Liseden dropout de etmiş, ayrılmış. Bir şey işte bokslar, sirklerde çalışmalar evet. falan işte tam böyle evet, hayat, e, adamı. hayat adamı hayatın içinden. Ama yani içinden. işte James Joyce'un e, Dublin'lerinden, ölülerinden falan. Evet, evet. <gülüyor> On, onunla veda ettesin ama yani. Evet, aynen öyle. Hmm, Joyce hayranı bir adam işte yine de hani tam bir otör sayılmayan da biri John Houston işte evet. yani yani çok yani... kendisine özgü bir belki üslup ve hani hep hep aynı şeye anıtutuyor otörler öyle bir şey yapmamış. Yapmamış. <gülüyor> öyle uyarlamalar, şeyler <gülüyor> yine de yani. zenginleştirmiş yani belki. Ee, evet şimdi bir şarkı çalalım. Gerçi filmden bir şarkı değil filmin e, soundtrack'ine ulaşmak biraz zor. Onchain o yıllardan diyelim 1943'ten bir Fats Waller şarkısı Ain't No one to talk with all myself. No one to walk with but I'm at on the shelf. My love for you, for you, for you, for you, I know for certain, the one I love, I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of, a misbehaving, saving my love for you, like Jack Well, I uh, <laughs> no place to go I'm on about it Just me and my radio Aristotl yani bottayız. Ben Cüneyt Çavuşen, konuğum Ebru Çeliktuğlu, John Huston'ın kırık film klasiği Malta Şahini konuşuyoruz. Az bir zamanımız kaldı. Ee, evet, ne diyebiliriz başka? Eee Malta Şahini eee Bide şeyi hatırladım ben. Dash Hamlet'la Raymond Chandler bu kara filmlerden hı. bahsetmişken hı hı. E, bunlar biraz hani rakip gibi demeyeyim ama yani aynı dönemde yaşamış. Aynı dönemde hı hı hı. aynı yaşlarda ve e, onların da ikisinin böyle bir sanki rekabet gibi bir şey var. Yani hı hı. E, mesela şey... E, İyi de para kazalmış bu arada şey. Eee David bu filmlerden. Tabii tabii. Ee, şey diyecektim. Hmm. Raymond Chandler'ın mesela Big Sleep'i var. Hı hmm. hı. Yani şey, gene Lauren Bacall, la Humphrey Bogart. Onu hmm. da senaristi William Faulkner. William Faulkner mı? Evet. Yani çok heyecanlı, çok acayip tabii He. William Faulkner'ın böyle bir senaristlik dönemi de var. Eee De e, şeyin de var ya bizim Orhan da var ya. Yani. Öyle mi? Ben e, bilmiyorum. Ömer... Ömer ha Marco doğru. Doğru. Şey ne neydi? <gülüyor> <gülüyor> Saatleri ayarlama. Ensiz sinecan neredesin? Değil tabii. Yok. <gülüyor> yok Ben ama senaryo yazdığını Hı. bilmiyorum. Sadece sanki onun romanından mıydı? Aa, bilmiyorum. Ben sanki senaryoyu yazdığı gibi yaptım. Kara filmde yani bir de işte James Melahon Kane var. Çifte tazminat. Hı, -hı. Ee... Bu arada kara filmin hani Hı -hı. tür mü, üslup mu olduğu hala e, işte Hala meşhul yani bir yani şey hani modern... bir Amerikan Film Enstitüsü'nün şeyleri var, listeleri var. Yani hmm. yani gelmiş geçmiş en iyi filmler falan listeleri var. Orada türleri göre ayırıyor ve türler içinde aslında ne kara film var, ne şey var, bir gerilim yani gibi bir tür vardır. Evet. Thriller mi diyorlar? Thriller galiba. Biraz alt tür gibi oluyor hı. bazen hı hı. yani. E... Eskiden bir ara melodram der, denirmiş yani kara film hı hı. Fransa'da zaten film noir dediğim, hı hı. dememizin nedeni Fransa'dan kaynaklanan bir kavram olması. Evet e... Fransa sineması da yani Fransa sineması da çok kara film örneği var çok seviyorlar e... Hollywood'un yani. bu B sınıfı ha. filmlerini şeylerini e... onların da yani bir sürü. Yeni filah şeyler. Ha, yeni dalganın da zaten tabii, arkasında. Tabii. Yani. Çok yani etkilemiş. Yani türde oluyor bazen. Üstte de olabilir ama Hı -hı. etkisi büyük hala. Yani bilim kurgularda bile var. Eee kullan yani, Hı -hı. yani ya her hep bir mi? havası şey evet. Hatta son Sin City'yi seyrettik. Eee Roberto Rodriguez'le Frank Miller'ın. Ortak ürünü. O da bir O da Çizgi bence... kara film Çizgi kara film kesinlikle Bir de o şey, hmm. iyice Renk kontrastları falan işte Siyah beyaz çekiyor hmm. Şey hmm. Yapıyor. O ve da tabii, bence kara film Kötü kadın var orada da Kötü adam ve kötü kadın bulduğu... green. <gülüyor> Evet eve green <gülüyor> Peki Artık programımızı kapatalım ee, Çok teşekkür ediyorum Ebru Rica ederim büyük bir zevkti Benim için benim için öyleydi <gülüyor> Gelecek programımızda da Fırat Yücel'le Ernst Lubitsch'in e, Trouble in Paradise cennetteki sorun Türkçesi nedir bilmiyorum. Cennette problem var. <gülüyor> Cennette problem var. <gülüyor> Onu yapacağız. E, görüşmek üzere. Erguvani İstinbod I am cinemal Tagufer Sinemasal sohbetler Ana walk away from your city And I away from everything that's good. Oh I am a If you were a sunan, Cüneyt Ceben